Kaba 94 94.9 Açık Radyo'da bir sinefil programında da canlı yayında karşınızdayız. Ben Melis Behlil. Ben Yeşim Burul. Bu haftaki programımızı XTC'den Dear God adlı parçayla açtık. Haftanın yeni filmlerinden It, Oh filminin parçalarından biriydi. Evet, ben... Ee... 94.9 Açık Radyo'da Sinefil'deyiz. Haftanın yeni vizyon filmlerini konuşacağız. Sinema dünyasından haberlerimiz var. Ama her zaman öncelikle olduğu gibi sizlere iletişim bilgilerimizi vermek istiyoruz. Açık Radyo'nun telefon numarası. 212 alan kodu 343 4040. Programımızın e-posta adresi ise sinefiller.gmail.com. Ayrıca bu haftaki program destekçimiz Ateş Altınordu'ya da çok teşekkür ediyoruz. Evet, bu hafta sekiz yeni film var gösterime giren, e, bunların arasında da muhtemelen en e, heyecanla beklenen, en geniş kitlelere ulaşacak olan ve dünyada da epey ses getirmeye başlamış olan It O. E, sıklıkla korku filmi olmaz, haftanın büyük filmi. Bu hafta bir istisna. Evet, e, aslında oldukça iyi bilinen e, bir malzeme It diyebiliriz. Stephen King'in Aynı adlı romanından uyarlama. Bu belki de hepimizde belli bir noktada oluşan e, palyaço fobisinin sebebi olabilir. <gülüyor> palyaço e, kostümünün ve palyaço görüntüsünün e, nasıl korkutucu olabileceğini e, aslında en iyi it anlatıyor. Andres e, Muşietti yönetmiş e, filmi. Başrollerinde Bill Skarsgård, Jaden Lieberherr, Jeremy Ray Taylor ve Sofia Linnes yer alıyorlar. Evet Stephen King'in en popüler romanlarından biri bu 1990'da da televizyona uyarlanmıştı zaten orada da Tim Curry canlandırıyordu bu o kötülüğü işte bizim karşımıza palyaço kılığıyla çıkan ama bu bir palyaço değil bu genel bir kötülük sadece o kılığa bürünüyor. Çok da başarılı bulunan bir performans. Bu sefer Bill Skarsgård canlandırmış ki kendisi Skarsgård'ların yenisi oluyor. Genç oyuncu. Müthiş verimli bir aile. Evet. Stellan Baba ile başlayan. Ardından abisi Alexander Meşhur oldu. Şimdi sıra Bill Skarsgård'da ve zaten televizyonda oynadığı diziler var tanınıyor. Ama bu filmle adını iyice duyuracak. Her ne kadar suratını tam görmesek de bütün o makyajın altında. Ee, hikaye 1989'da geçiyor. Bir grup e, çocuk Derry kasabasında Maine'de. E, hepsi de biraz işte loser denen böyle hafif kıyıda köşede kalmış çocuklardan dışlanan tiplerden. Ama Derry'nin bir özelliği var. E, i̇nsanlar kayboluyor. Özellikle de 27 yılda bir bir bir şey geliyor ve özellikle de çocuklara musallat oluyor. Yine onun zamanı gelmiş ve bu çocuklar yem olmamaya kararlı hep beraber bir mücadeleye giriyorlar. Devam filmi şimdiden konuşulmaya başlandı. Onların büyüklüğünde 27 yıl sonra geçecek olan. Dediğim gibi zaten oldukça tanından korku severler arasında gayet iyi bilinen bir hikaye. Burada da bu uyarlamayı aslında önce yapmak isteyen Duffer kardeşlermiş. Ve televizyonda e, Stranger Things'i izleyenler varsa aslında ne kadar güzel bir e, uyum olacağını da e, herhalde e, görmüşlerdir. Duffer kardeşlerin bu Stranger Things dizisi geçen sene bol ödül topladı. Çok hayran edindi ve 80'lerde geçen tamamen o 80'ler korku filmleri kültürünü ...kimilerine göre biraz artık suistimal eden... ...kimilerine göre saygı duruşunda bulunan bir dizi. Ama her işte bir hayır varmış... ...çünkü onlar iti yapmak istediklerinde... ...henüz yeterince isimleri olmadığından... ...işte stüdyo güvenemeyip onlara... ...hani böyle büyük bir yapımı emanet etmek istemeyince... ...onlar da ne yapalım deyip gidip bir televizyon dizisi yapıyorlar... ...ve böyle Stranger Things çıkıyor ortaya. Evet, iti çekemiyorsak aynı dönemde geçen başka çocuklu film çekeriz diye... Ee, dediğimiz gibi gayet başarılı bulundu Kişe hasılatı olarak şimdiden e, gelmiş geçmiş en yüksek hasılat yapan e, en iyi 10 korku filminden biri olacağı garantilendi Hatta en iyisi konumuna bile gelebilir çünkü daha bir hafta oldu gösterime gireli e, Bu haftanın çok konuşulan e, ve özellikle de tabii ki korku meraklılarının kaçırmak istemeyecekleri filmi It O Stephen King de çok beğenmiş e, filmi yani ben onu da söyleyelim bu kolay değildir biliyorsunuz yazarları memnun etmek uyarlamalarda hem e, kitapların romanların hayranları hem de çoğu zaman yazarları da böyle bir burulurlar sonunda yani işte e, gibi e, King bizzat kendisi de e, çok harika bir film olduğunu düşündüğünü belirtmiş. E, onun ötesinde ben Twitter'da yine bir başka ünlü yönetmenin yorumunu gördüm Saviye Dolan. 21. yüzyılın en iyi filmi olduğunu iddia ediyor İt'in. <gülüyor> Sabit olan iddialı şeyler söylemeyi <gülüyor> seviyor. <gülüyor> <gülüyor> o da kendi ne denir? Behenisine bu üslupla dile getiren bir yönetmen ama hem seyircilerin hem eleştirmenlerin hem de diğer yönetmenlerin beğenisini kazanmış senenin iddialı korku yapımı diyebiliriz. Yani korku seviyorsanız bu yani İt'i o filmini sinemada izlemenizi tavsiye ediyoruz biz de. Evet bu haftanın bir başka filmi L'histoire de l'amour, The History of Love, Aşk Notları. E, Roman asıllı Fransız yönetmen Radu Mihai Leanu uyarlamış Nicole Krauss'un romanından. Başrollerde Gemma Arterton, Derek Jacobi, Elliot Gould ve Mark Raddahl yer alıyorlar. Bu da birkaç jenerasyon üzerinden anlatılan farklı aşk hikayeleri. Zaten filmin e, Fransızcası hem aşk hikayeleri hem de... E, aşk hikayesi hem de aşkın tarihi anlamına geliyor. E, bir yandan İkinci Dünya Savaşı öncesi e, bir hikaye var Polonya'da geçen. Bir yandan o hikayedeki genç adam Amerika'ya taşınmış günümüzde geçen e, onun komşuları ve işte aşkı yeni yeni keşfeden daha... Ergenlikteki genç bir kız onun annesi annesine birilerini ayarlamaya çalışması farklı düzeylerde farklı e, yaşlarda aşk hikayeleri. Yani hem bir sürü farklı karakter var hem de farklı zaman düzenleri var dediğin gibi biraz karışık e, o yüzden... Ee, ama e, türü sevenler için bu tarz hikayeleri... Evet, Mihael Elyano böyle romantik filmler... Zaten daha önce de konserle karşımıza gelmişti, gösterime girmişti burada da. Ee, daha korkudan ziyade romantik bir şeye yönelmek isteyenler için bu hafta aşk notları var. Aha. O zaman bir... E, Ara verelim şimdi, müzik arası verelim. Ee, It, o filminin orijinal müziklerini de Benjamin Walfish bestelemiş. Şimdi o parçalardan birini dinleyeceğiz. You'll float too. Benjamin Wolfish bestesi dinledik You'll Float 2. Bu hafta gösterime giren It o oh, filminin müziklerindendi. Ee, eğer tanıtımı dinlemediyseniz ayrıca Stephen King romanı olduğunu bile bilmiyorsanız... ...korku filmi olduğunu zaten müziklerden de anlamışsınızdır. <gülüyor> evet haftanın yeni filmlerini tanıtmaya devam ediyoruz. Ee, bir de aksiyon filmimiz var American Assassin suikastçı. Michael Quest yönetmiş başrollerinde Dylan O'Brien, Michael Keaton, Sana Aleyton ve Shiva Negar yer alıyorlar. Evet bu hafta uyarlamalardan gidiyoruz. Bu da bir dizi e, macera romanının e, ilk e, ilk filmi diyelim devamını da getirmeyi planlıyorlar. E, bu son zamanlarda James Bond sonrası çıkan çeşitli ajanlardan bir yenisi. Bu sefer e, Filmlerde dedikleri gibi bu sefer mesele şahsi çünkü e, filmin e, kahramanı kitabın kahramanı e, genç adam tam nişanlısına evlenme teklif etmiş çok mutlu çok huzurlu bir e, tatil beldesinde e, işte aşk içinde yazını geçirirken bu beldeyi teröristler basıyor ve sevgilisini öldürüyorlar. Bunun üzerine intikam yemini ediyor ve e, önce kendi e, kendini tren ediyor. Ardından da CIA'nin gözüne e, çarptığı için Michael Keaton'ın canlandırdığı karakter tarafından eğitilmeye devam ediyor. E, çıkan eleştiriler oldukça düz, e, apolitik ve çok da heyecan verici olmadığı yönünde. Evet, e, o da... Daha sıradan bir aksiyon filmi olarak bu hafta vizyonda diyebiliriz. Üç tane yerli yapımımız, pardon dört tane de yerli yapımımız var bu hafta. Bir de animasyon filmimiz var küçük dinleyicilerimiz için. Yerli yapımlarımızdan ilki Verkaç, Orçun Bernli yönetmiş, başrollerinde Kenan Ece, Bülent Çolak, Aslıhan Güner ile Fırat Danış yer alıyorlar. Burada da Yani bir komedi filmi tahmin edeceğiniz gibi Kadırga Spor Kulübü etrafında dönen bir hikaye. Bu çok fakir bir spor kulübü. Sedat ile Fikret de aynı mahallede büyümüş iki genç. Onlar da bir şekilde bu spor kulübünü kurtarmak, onu daha başarılı olması için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Böyle kurtarıcı olabilecek bir ...futbolcu transfer etmeye çalışıyorlar... İşte ...transfer için... E Para Bu, gerekiyor. Para gerekiyor. Tabii. İşte kulübün eskilerinden Tevfik amca arabasını bağışlıyor falan. Hani böyle bir mahalleli ve şey e, hani e, küçük mahalleli. Para mahalle... toplama alt türü de var komedilerde. Var, evet. Komedi dramlı oluyor onlar. Çünkü bir de futbollu bir... türleri var işte onların. Evet, Bu da onlardan. Evet. Bir de şey daha dram olanlar ameliyat gereken bir çocuk için para toplamaya çalışıyorlar. Öbür türlü mahallede bir şey için işte burada... Futbol kulübü ya da mahallenin bir şeysini kurtarmak için olabiliyor. Burada da futbol kulübünü kurtarmak için ee, böyle bir e, hafif dram şeyi de olan e, sosu da olan bir mahalle komedisi Verkaç. Bir de e, bir şey e, ne denir bölge komedimiz var korkacak bir şey yok. Bu da Trakya komedisi e, olarak e, karşımıza çıkıyor. Burak Donay yönetmiş başrollerinde Rukiye Gül. Ee, ...Özgür Esat Şentürk... ...İbrahim Vurmaz ve Burak Aydın yer alıyorlar. Ee, burada da... ...İstanbul'un hasanpaşa semtinden böyle... Kısa yoldan voliyi vurmak isteyen e, bıçkın, böyle kendince fırıldak bir mahalle delikanlısı e, arkadaşlara bir tatil planı yapıyor. Ama tabii ki yolu e, bir takım mafyoz tiplerle karışıyor, başı belaya giriyor, İşte güzel kızlar Bu aslında var. bütün o türleri birleştiriyor. Hani hem bölge komedisi var, hem mafya komedisi var, hem de korku e, artık parodisi komedisi var. Hepsi ee, bir arada. Evet yani son birkaç haftada bir konuşuyoruz bunların ne hmm. kadar çoğaldığından. Hepsini birleştiren filmlerde çıkmaya başladı artık. Ee, bir diğer filmimiz yerli filmimiz bu hafta Benzersiz İlker Sarı yönetmiş. Başrollerinde Cemal Hünal, Ekin Türkmen Ebu Sarıtaş'la Ruhi Sarı yer alıyorlar. Bu da kendini kara komedi olarak e, takdim eden bir film. E, ilk basın bülteninin geldiği zamanı hatırlıyorum. E, i̇lginç bir basın bülteniydi. ...Türkiye'de ilk kez bir eczacı filmi yapılıyor diye gelmişti. <gülüyor> bu ilkler <gülüyor> bayağı zorlanmaya başladı. <gülüyor> Nasıl yani deyip şöyle okuduğumda... ...ana karakteri bir eczacı olan ilk film olarak lanse edilmişti. Tanıtım metninde. Öyle yer etmiş benim aklımda bu eczacı filmi. Ee, şeyden... Ee, ...bir Anadolu şehrinde taşla kendi halinde yaşayan bir eczacı. Bir gece nöbet tutarken... ...başına bir kötü bir şey geliyor... ...saldırıya uğruyor... ...ondan sonra... ...ondan sonra ama bir şey geçiriyor... ...yani hani... Hafıza kaybı. E, ...hafıza kaybı, zihinsel sorunlar... ...kendini ve geçmişini sorgulamaya başlıyor... ...ben kimim... ...işte o var mı bu var mı... ...hayat öyle bir şey mi o gel gitler... ...bir takım belki illüzyonlar, ...halüsinasyonlar derken... Ee, ...hani gerilimle karamizi arasında ben filmi izlemedim fragmandan da pek bir şey çözemedim itiraf edeceğim böyle değişik bir şey yapmaya çalışmışlar evet bir de örümcek var ki o filmin daha fragmanı bile e, yoktu bu hafta gösterime gireceği duyuruldu hafta içi itibariyle e, nasıl olacağını bir yandan merak ediyorum ben e, Sedat Ergen yönetmiş başrollerde Sedat Ergen, Bihter Delüf, Nihat Demirel ve Burak Arslan e, yer alıyorlar burada da eski E, i̇ki sevgili araları da iyi e, Genç kadın başka bir adamla beraber olmaya başlıyor Ama fark ediyor ki bu adam hem çok kıskanç Hem de e, aldığı garip mesajlar var İşte telefonuna gelen e, iki eski sevgili bunu araştırmaya başlıyorlar Ama dediğim gibi e, pek fazla bir bilgi çıkmadı film hakkında e, Fragmanı da yayınlanmadı Evet, son olaraksa bu haftanın animasyonu küçük dinleyicilerimize yönelik filmi The Son of Bigfoot, Koca Ayak ve Oğulun. Burada da bu malum Koca Ayak işte böyle bir biliyorsunuz. Ne denir? Şehir efsanesi diyemeyeceğim ama bu doğa efsanesi, <gülüyor> doğa efsanesi. <gülüyor> <gülüyor> olan bir karakter. İşte bu özellikle karlık, ormanlık Daha bölgelerde yaşadı. Daha çok karlık yaşadığı... bölgelerde bilirdim ben. Yeti falan biraz. Ormanlık da öyle. bölge şeyleri de var onun. Hani yeti olarak da şey yapılan. Böyle vahşi insan ayı arası e, bol tüylü bir e, yaratık varlık e, olduğu iddia ediliyor. İşte bir takım insanlar bunu uzaktan tespit ettiğim bir takım böyle şey flu fotoğraflar vardır. Hatırlarsanız 80'lerde pek bir şeydi bu <gülüyor> e, yeti hikayeleri. Bu tarz şeyler dolanırdı ortalıkta. Uzaylı hikayeleri ve yeti hikayeleri. E, filmimizin evreninde e, 13 yaşında Yadım adına bir çocuk var... E, Babası kayıp, babasını hiç tanımamış, ondan sonra etrafına uyum sağlayamamaktan da bir şeysi var, sıkıntısı var Kim olduğunu tam sorgulamaya başladı bir yaş işte ergenliğin girişinde Ve yani babasını aramaya çıkıyor ve ilginç bir biçimde babasının ormanda yaşayan koca ayak olduğunu öğreniyor Hem hani yıllardır ayrı kalmanın getirdiği bir şeyle baba oğul hem hastalık gideriyorlar ama bir taraftan da peşlerinde tehlikeli adamlar var Çünkü yıllardır babanın aslında kaçıp ormana saklanmasının sebebi ailesinin ve kendisinin genetik kodunun kötü insanların eline geçmesini engellemek için kaçması Çünkü bir takım özel güçleri var hayvanlarla konuşabiliyorlar Evet olanda da bunlar var. olduğu ortaya çıkıyor Böylece bir aile hikayesine dönüşüyor Kötü adamlardan kaçıp doğada hayatta kalıp e, e, Yeniden aile olmanın e, keyfini çıkartan koca ayak ve oğlun hikayesi Evet bir Fransa-Belçika ortak yapımı Yönetmenler Jeremy de Grison ve Ben Stassen Türkçe seslendirenler dağıtımcının bildiğinde yer almıyordu yine e, Filmin müziklerini de Pagi yapmış Şimdi bu müziklerden bir parça deneyeceğiz Deneyeceğimiz parça where you belong. Pagi'den dinledik Where You Belong Haftanın yeni filmlerinden e, Koca Ayak ve Oğlu filminden geldi Evet 94.9 Açık Radyo'da Sinefil devam ediyor e, Haftanın yeni filmlerini tanıttık Ama bu filmler dışında da Alternatif gösterimlerimiz tabii ki var Evet geçen hafta da tanıtmıştık Ama hatırlatmak istiyoruz Çünkü çok güzel iki program geliyor e, Bir yandan biliyorsunuz ...Biennale başlıyor bu hafta itibariyle. Ee, zaten bu gösterimlerden bir tanesi... ...Biennale'nin paralelinde düzenlenen... E, ...İstanbul Modern'deki... ...İyi Bir Komşu Mahallenizde Aktif Midir başlıklı gösterim. Evet, e, gösterim programı 21 Eylül'de başlıyor. E, 21, 23, 24 Eylül, 28, 30 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde... ...gösterimlerle devam edecek... E, Yani filmler farklı biçimlerde bize hem komşuluk meselesini sorgulatıyor aslında... E, ...hem de e, insanların birbirleriyle ilişki kurma biçimlerinin üzerine de bizi düşünmeye sevk ediyor. Aslında Biennial'in zaten ana teması bu. Gerçi biz her geçen gün birazcık e, endişeye ve şüpheye düşmeye devam etsek de... E, ...komşuluk müessesesi konusunda... E, Çok hoş, çok tatlı filmler var. Yani sinema tarihinin farklı dönemlerinden seçilmiş işlerle dolu bir program. Evet, farklı e, yörelerden, farklı bölgelerden geçen hafta e, bir iki parça da çalmıştık. Ama hemen hatırlatalım. En yakın önümüzde Perşembe günü oynayacak filmleri. Bir de Japonya'dan e, bizim de en sevdiğimiz animasyonlardan Komşum Totoro. Üçte Yunanistan'dan Amerika Meydanı göçmenlik hikayeleri üzerine bir film. Beşte Arjantin'den Saygın Vatandaş, e, bu da e, geçtiğimiz sene festivalde oynamıştı. Yedide de Hayata Röveşata Çakan Çeken adam Bu da Nordik komedilerin geçen sene e, Adını duyuranlarından Bir tanesi Bu film gerçekten çok beğendiğim bir film Özellikle çok fazla Türkiye'de gösterim şansı bulamıyor Bu tarz filmler Hemen called Ove Hayata röveşata çeken adam filmini Ben de bizzat tavsiye ediyorum Evet ben de öyle Cumartesi günü önümüzdeki cumartesi saat 13'te alt kat e, var e, 15'te cehennem sıcağı 17'de şeyin tekrarı var hayat röveşata çeken adamın e, pazar günü de 13'te cehennem sıcağı tekrar gösteriliyor 15'te sokaklar kimin 17'de de saygın vatandaşın tekrar gösterimi var Evet, Bir sonraki hafta gösterilecek filmler arasında da e, yine bu filmlerin tekrarı ayrıca gençler yürüyor colossal youth E, belgesel Lasmenin Aleppo, Halepin son adamları, e, Mondomali Manila ve e, Özleyenler için Perihan ablanın ilk iki bölümü. Evet, Perihan Kutman'ın başrolünde yer aldığı e, mahalle komedisi türünü televizyonda belki de oluşturan e, ikonik televizyon dizisi Perihan ablanın ilk iki bölümü de bu program çerçevesinde İstanbul Modern'de gösterilecek. Diğer program ise Pera filmin programı o da bugün itibariyle başlıyor suç ve ceza Arjantin hikayeleri 7 Ekim'e kadar sürecek Arjantin'den e, suç öyküleri ki görüyoruz geçen hafta da bunu konuşmuştuk e, Arjantin'in son zamanlarda çıkardığı en iyi filmler zaten hep suç öyküleriymiş ve neredeyse hepsinde de Ricardo Darín başrolde oynuyormuş e, bu filmlerin de çoğunda var E, aralarında Asabi'yim ben var e, Dokuz kraliçe e, Avra e, Lucrezia Martel'in başsız kadını Çok uh -huh. çok iyi bir program Bu da bu akşam dokuzda Akbaba ile başlıyor Pazar günü e, üçte başsız kadın Önümüzdeki cuma yine Yedide Akbaba ve dokuz buçukta Asabi'yim ben ki Asabi'yim ben Sinemalarda da oynamıştı bizde ama benim gibi Hala kaçıranlar varsa büyük ekranda Görmemiz için böyle bir fırsat tekrar Yaratılmış O zaman şimdi bir müzik arası verelim ve e, Pera filmde, Pera müzesinde gösterilecek olan Arjantin'den suç ve ceza hikayeleri programından Dokuz Kraliçe filminden bir parça dinleyelim. Rita Pavone seslendirecek, Il Ballo del Mantone. Mont Rita Pavone'den dinledik, Il Ballo del Mentone. Bu şarkı Dokuz Kraliçe filminde kullanılmıştı. Dokuz Kraliçe'de Suç ve Ceza Arjantin hikayeleri programında pera filmde gösterilecek filmlerden biri görmemiş olanlara tavsiye ediyoruz. Arjantin'den son senelerde gelen e, heyecan verici filmlerden biriydi. E, yönetmeni de çok genç yaşta hayatını kaybetti. ...ve vizyonu konuştuk, vizyon dışı filmleri konuştuk... ...bir de tabii sinema haberlerimiz var... ...en önemlisi de herhalde Venedik olsa gerek... ...geçen hafta Venedik Film Festivali sona erdi... ...ve ödüller dağıtıldı... ...ve Altın Aslan, Yer <gülüyor> Model Torun'un The Shape of Water filmine gittim... Ee, Del Toro bizim zaten pek bir sevdiğimiz bir yönetmen ee, ve Venedik'te zaten herkes bu filmi konuşuyordu hani biz uzaktan takip ettik ama e, konuşulan birkaç filmden biriydi diğer konuşulan filmler de zaten diğer ödülleri paylaştılar diyebiliriz çok büyük sürpriz yok hani bu açıdan ee, Del Toro'nun canavar severliği canavar güzellemelerinde e, yeni sayfa yepyeni bir boyut diyebiliriz muhtemelen The Shape of Water için Evet, e, Yeşim'in de dediği gibi en çok e, sözü geçen ve hep pozitif geçen filmlerden biriydi. O yüzden kimseye sürpriz olmadı. Altın e, Aslanı kazandı. E, jüri büyük ödüldü Samuel Maoz'un Fox Trot filmine gitti. En iyi yönetmen Juscelagarde ile Xavier LeGrand oldu. En iyi erkek oyuncu e, The Insult ile Kemal Elbaşa, en iyi kadın oyuncu ise Hannah ile Charlotte Rampling oldu. Bence Charlotte Rampling ve Isabelle Huppert için ayrı bir bir şey yapmak lazım. Yani normal diğer oyuncularla yarışmamaları gerekiyor genelde. Hani onlar olduğunda hani en iyi performans onlarınki oluyor bir şekilde. Ee, bir haksızlık yaratıyorlar. Locarno'da da işte Isabel Opera evet, almıştı İşte yeni. işte o yüzden diyorum. Yani önce Oscar olduğunda diğerlerinin bir şansı var hani Hollywood'da tamam onlar şey ama Avrupa çünkü festivallerinde oyunculara göre ödül vermedikleri için. <gülüyor> Evet. Başka evet. kriterler de var yani <gülüyor> Onun yanı sıra ee, Hannah filmini de merakla bekliyoruz En iyi e, senaryo ödülü de Aslında festivalde en çok konuşulan filmlerden birine gittim Hatta en iyi film için bile bir süre adı geçiyordu Three Billboards Outside Ebbing, Missouri filmiyle Martin McDonagh aldı En iyi senaryo ödülünü Evet bunun Oscar'larda da devamı geleceği konuşuluyor şimdiden Jüri özel ödülü Warwick Thornton'ın Sweet Country Gitti. En iyi genç e, oyuncu ödülü ise Lean on Pete filmiyle Charlie Plummer, Marcella Mastroianni adına verilen bir özel ödül bu da. Bir de tabii Oritonti bölümü var, o da yan bölümlerden e, önemli olanlarından biri. Orada en iyi filmi Nico 1988 aldı, Suzan'la Nickyarelli'nin filmi. En iyi yönetmen No Date No Signature filmiyle Vahit Celilvand. Jüri özel ödülde ee, daha önce e, Leviathan belgeseliyle tanımış olduğumuz Lucien Castang Taylor ve Verena Paravelle'e gitti Kaniba filmiyle. Hmm, onun dışında en iyi kadın oyuncu ödülünü Lina Kudri aldım. Ee, filmin adı Lesbian Or'u. En iyi erkek oyuncu da e, Navid Muhammedzade. No Date No Signature filmiyle aldım. Ee, en iyi yönetmeni ve en iyi erkek oyuncuyu almış oldu bu arada. En iyi senaryoda Los Versos del Olvido ile Ali Reza Katami'ye gittim. Evet bu arada en iyi yönetmen ana yarışmada en iyi yönetmen ödülünü alan Xavier Le Grand aynı zamanda Geleceğin Aslını ödülünde kazanmış oldu. En iyi ilk film. Ee, bir de restorasyon. Ödülü veriliyor bu yani Venedik'te aslında çok heyecan verici sadece yeni filmler değil bir de eski filmler arasında e, En iyi Restorasyon'a ödül veriliyor. Ve Elam Klimov'un meşhur savaş karşıtı e, başyapıtı İdi İsmatri Gel ve Gör e, aldı bu ödülü. E, sinema üzerine belgesellere de bir ödül veriliyor. Orada da Elvira Nivira ve Pyotr Rosolovski'nin The Prince and the Dibuk adlı filmi aldı ödülü. Evet bu da oldukça ilginç e, bir belgesel. Çok sıra dışı bir e, hikayesi olan e, e, bir Amerikalı e, yapımcıyı e, anlatıyor. Polonya göçmeni e, Michael Wazinski olarak biliniyor ama film bize öncesini sonrasını hem o şaşalığı gösterişli hayatını hem de onun arkasında yatan trajedileri de anlatıyor. Evet, bu sene e, Venedik'te bir de e, ilk defa olan bir köşe vardı. E, Virtual Reality, VR, sanal gerçeklik bölümünde de ödüller verildi. E, son birkaç senedir festivaller giderek e, sanal gerçekliğe daha fazla yer ayırıyorlar. İşte Tunun e, projesi Kan'da gösterildi ve ilk defa yarışma da oldu. Ee, ...kategoriler de ilginç tabii çünkü... ...hani farklı yönlere bakmak mümkün. Ee, bir verilen ödül... ...en iyi VR... E, ...Arden's Wake projesi almış bunu... ...Eugene Chang'ın... ...ama mesela bir ödülde... ...en iyi VR deneyimi... ...çünkü işte... ...kullanıcı deneyimini de herhalde... E, ...değerlendirmek gerekiyor... ...bu da Laurie Anderson ve... Xin Chen Huang'ın... ...La Camera Insabiata projesine verilmiş... Sonuncu ödülde Best VR Story En iyi VR Hikayesi O da Gina Kim'in Bloodless'ına gitmiş Bu bana biraz ilk Oscar'ları hatırlatıyor. Daha kategoriler netleşmemiş. İşte bir film veriyorlar, bir yaratıcılık veriyorlar, bir hani başka bir şey veriyorlar. Daha tam ne olduğu belli değil. Senaryo yok, şu yok falan. Hani bu VR ödülleri de herhalde birkaç sene içinde devam ederse bu şekilde daha bir netleşir ee, ama Venedik bu konuda epey bir yolu açmış oldu. Evet, bir de festival duyurusu var. Canlandıranlar Festivali bu sene beşincisi gerçekleşecek. Bu sene de 20, pardon 19 ve 21 Ekim tarihleri arasında planlanıyor. Bir de sürprizleri var bu sene. İlk kez bir ulusal canlandırma yarışması düzenlenecek. Son başvuru tarihi 29 Eylül. Cuma 29 Eylül Cuma'ya kadar e, filmlerle başvurulabiliyor. E, Türkiye'de son senede canlandırma sinemaya animasyona merakın da özellikle gençler arasında iyice arttığını da biliyoruz. E, yeni yetişen isimler var. E, yurt dışına gidip çalışmaya devam eden isimler var. Canlandıranlar Festivali de e, bu konuda... Canlandırma üretenlerle sevenleri bir araya getiren e, tek girişim belki de Evet canlandıranlar.com adresinden başvurmak mümkün e, Toronto'dan pek bahsetmiyoruz bir yandan Toronto sürüyor gayet heyecan verici bir şekilde Gerçi filmlerin bir kısmı zaten Venedik'te oynayan filmler e, Ama ben bir de e, son günlerde e, posta kutumuza düşen bir basın bülteninden bahsetmek istiyorum Evet Ayla filmine dair bu seneki Türkiye'nin Oscar adayı Şöyle bir duyuru geldi Türkiye'nin Oscar adayı Ayla Dünya Sinemasının Kalbinin attığı 42. Toronto Uluslararası Film Festivali'nde özel gösterimlerle Uluslararası e, önemli İsimlerin karşısına çıktı Bir Şimdi, şey sorabilir miyim Türkiye'nin Oscar adayı mı diyoruz aday adayı Aday adayı Evet Yani burada tabii evet Toronto'da çıktı, festival esnasında çıktı. Ama bunu böyle yazınca sanki Toronto Film Festivali'ne davet edilmiş, seçilmiş bir film izlenimini oluşturuyor değil. Yani, Ama amaç o. Evet. Ezey. Ama işte bizim amacımız da bunun böyle olmadığını mümkün olduğunca çok insana duyurmak. Çünkü yani bu bence bayağı sahtekarlık. Ee, çünkü hakikaten çok zor... Toronto'ya seçilmek çok seçkin bir festival. Seçilememek de doğal çünkü hani binlerce filmi değerlendiriyorlar. Ama aynı dönemde orada çok endüstri olduğu için çeşitli yapımcılar isterlerse gidip salon tutup film gösterebiliyorlar. Aile için yapılan da bu. Evet, bir takım oradaki yapımcıların da dağıtıcıların da Eğer e, hakikaten gelebildilerse önüne, karşısına çıkmış olabilir ama Toronto Film Festivali'ne davet edilmiş bir yapım olarak sunulması bence biraz ayıp. Ee, evet bence ama önümüzdeki dönemde daha çok böyle e, düzeltmeler yapmak zorunda kalacağız gibi mi geliyor bakalım göreceğiz. Evet şimdi o zaman Venedik'e geri dönelim. Ee, bu senenin Venedik galibi e, Guillermo del Toro'nun The Shape of Water'ın parçasını dinleyelim Bana öyle geliyor ki önümüzdeki aylarda ödül sezonu başladığında bu şarkıyı epey bir çalma fırsatımız olacak Madeleine Peiru'dan geliyor La Revenez I'm mm not -hmm. Hmm. dün Peru'dan dinledik. La Javanes bu senem Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan ödülünü alan Guillermo del Toro'nun The Shape of Water filminde kullanılan bir parçaydı. 94.9 açık radyoda Sinifil devam ediyor. Evet bu haftanın son haberleri de Emilerden gelecek epey bir süredir Emmy ödüllerine baktığımızda bu televizyon ödüllerinde zaten artık sinema televizyoncu ayrımı pek de kalmadığını ve sinemadan tanıdığımız pek çok insanın bu iddialı yapımlarda yer aldığını görüyoruz. Bu seneki Emmy adaylıkları da öyle. Zaten çok konuşulan, çok beğenilen diziler son dönemde Hollywood'dan çıkan. Diziler filmlerden daha çok beğeniliyor diye sık sık biz de söylüyoruz. E, oyunculara da baktığımızda aralarında Oscar adayları, Oscar kazanmış oyuncular e, gırla gidiyor. Kazanacaklar. Evet. E, dramalarda e, yedi adaylık var. Better Call Saul, The Crown, The Handmaid's Tale, House of Cards, Stranger Things, This Is Us ve Westworld. Birbirinden çok farklı türde. E, diziler yani The Crown ve Stranger Things'in aynı kategoride yarışıyor olması ikisi de dönem hikayesi desek <gülüyor> Westworld <gülüyor> e, yani bu senenin en çok e, konuşulan dizilerine baktığımızda The Handmaid's Tales hangi bir tık öne geçiyor gibi ama Stranger Things de bambaşka bir e, tabi hedef kitleye hitap ediyor e, o yüzden hani çok çekişmeli ve ben çok öngöremiyorum açıkçası ne evet. olacağını Burada bir ilginç şey de tabii bakınca bu yedi e, dizinin dördünün online streaming e, platformlarından olması. Üç Netflix bir hulu var. Hı hı. E, zaten ana kanalların esamesi pek okunmuyordu HBO ve diğerleri sayesinde. Ama artık e, HBO'ya bile yer kalmıyor. Bu arada e, merak edenler varsa herkes Game of Thrones'dan bahsediyor. Neden burada yok diye e, dizinin başlaması gecikmiş olduğu için bu seneki adaylıkları aday olması mümkün değil. Gelecek sene aday olabilecek. Komedi dizisi kategorisine baktığımızda orada da iki Netflix dizisi görüyoruz. Yani orada da az değil. Adaylar Atlanta, Blackish, Master of None, Modern Family, Silicon Valley, Unbreakable Kimmy Schmidt ve Weep. Weep'in de artık kaçıncı sezonu? Ve bu sezon yine senaryo kategorisinde en kuvvetli aday Gerçekten e, müthiş bir başarıya imza atıyor Vipe gibi. Evet kısa dizilerde ise e, yine çok iddialı yapımlar var. E, Big Little Lies, Fargo, e, Fargo'nun ikinci sezonu, e, Feud Betty and Joan, The Night of ve Genius. Evet, e, ben itiraf edeceğim. Bu listede benim Big Little Lies'a bir zaafım var. Ama ben benim özellikle şeyim, adaylığım e, burada değil, yönetmenlik kategorisinde. E, Big Little Lies'ın e, yönetmeni e, Jean-Marc Vallée. Bence hakikaten e, televizyon dizisi yönetmenliğinde e, müthiş bir başarıya imza attı bu işle. Benim Ki zaten adayım... sinemacı olarak da kendini çoktan ispat etmişti ilk filmi Crazy'den beri aynen dediğin gibi oyunculuklara baktığımızda da yine hakikaten e, e, çok e, etkileyici adaylıklar görüyoruz bu e, en iyi erkek oyuncu e, limited series kategorisinde yani Robert De Niro ile <gülüyor> başlayabiliriz mesela The Wizard of Lies e, ben izledim bunu da bu Bernie Madoff hikayesi Bernie Madoff'u canlandırıyor e, Robert De Niro e, Fargo'nun ikinci sezonu ile Ewan McGregor genius ile Jeffrey Rush, The Night of the Hamris Ahmed, Ham John Torturo e, ve tabii ki Sherlock the Lying Detective ile Benedict Cumberbatch. Kadın oyunculardaysa e, çiftler çiftler gidiyor neredeyse. Big Little Lies'ın o inanılmaz kadrosundan Nicole Kidman ve Reese Witherspoon aday. Ki ben bir Shailene Woodley'de görmek isterdim orada. Evet. Fiyoddaki iki kadın oyuncuda Jessica Lange ve Susan Sarandon aday, Fargo'dan Carrie Coon ve American Crime'den Felicity Huffman. Burada baktığımız zaman sanırım altı adayın beşine Oscarı var. Evet. Yani ben hakikaten sinemanın belli bir kısmının artık televizyonda yaşadığını ve televizyonda üretildiğini düşünüyorum. Benzer bir şey aslında Türkiye için de uzun süredir söylüyorum. Hani Yeşilçam artık Türk televizyonunda hayatına devam ediyor soranlara. Böylece bir programımızın daha sonuna yaklaştık. Hatta geldik. Big Little Lies'ı da bu kadar andıktan sonra onun ana müziğiyle veda edelim size Michael Kivanuka'dan Cold Little Heart'ı çalacağız. Teknik Masada Feryal'e ve bu haftaki destekçimiz Ateş Altınordu'ya da çok teşekkür ediyoruz. İyi seyirler. İyi hafta sonları. Nesil Hazırlayan ve sunanlar Bilis Behlil ve Yeşim Burul